Evet açık radyo burası ve açık dergi programını dinliyorsunuz. Poedat kolektif 2012 yılından bu yana faaliyette bulunan Poedat kolektif'in cuma Cumartesi ve Pazar günleri Fundık'da bulunan Stüdyo X'te gerçekleştireceği konferansı konuşmak istedik. Hafta başında sizlere duyurmuştuk oldukça yoğun yoğun olduğu kadar da çeşitlilik bakımından zengin bir konferans neresinden tutsak bir program çıkar diye. Daha aslında kaygılanıp biz Poedat e, kolektiften Frat Akova'ya ulaşmış vaziyetteyiz ki... ...durumun kabaca bir özetini e, almış olalım diye. Frat merhaba. Merhaba Aşk. sen nasılsınız? İyi yayınlar diliyorum. Gayet Teşekkür ederiz. İyiyiz. Siz de daha iyi olduk şimdi. <gülüyor> e, yayında. Evet. Şimdi yani. bizim önümüzde bilgi duruyor ama Poedat nedir? Bir açılımı var. Neyi e, hedefler... Kısaca aslında bunun gizgahıyla başlayalım. 2012 dedik konferansa giden e, yolda e, fikir pratiğe dönüşürken neler oldu neler olmadı belki kısaca bunları konuşarak e, başlayalım. Başlık öncelikle tabii ki praksis, otonomi, entelektüellik, düş arayış ve tutku demişsiniz. E, hemen ihtiyaç olan her şey var gibi gözüküyor zaten başlıkta. Evet, aslında biz bu itini bulmak için aylarca kafa yorduk. Hiçbir sözcük tam anlamıyla bizi ifade edemiyordu. O yüzden değişik sözcüklerin baş harflerini birbirine tutuşturduk. <Gülüyor> Ve aslında bu sözcüğü seçerken amaç bizim teoriyle pratiği birleştirmek dediğimiz, yani bilgiyle belki deneyimi iç içe geçirmek dediğimiz bir kavramı yaratmaktı ya da onu yaşatmaktı. <Gülüyor> o yüzden böyle bir melez, bileşik bir kelime seçtik. Tabii sizin söylediğiniz gibi 2012 yılından beri etkinlikler devam ediyor. Evet, İlk başta evet. felsefe ve yaz kampları, felsefe yaz kampları hı hı. ve felsefe kış kampları olarak e, gerçekleştiriyorduk etkinlikleri. Hı hı. E, sanıyorum o zamanlar daha amatördük. Şimdi buradan bakınca öyle görüyorum kendimizi. Taşra'da gerçekleştiriyorduk değişik etkinlik mekanlarında. İlk defa aslında bu kadar büyük bir etkinlik, ihlesel etkinliği İstanbul'da gerçekleştireceğiz. Evet. Um, genelde gençler, üniversite öğrencileri, lisans, yüksek lisans, doktora... ...ilk başlarda liseler de vardı. Hatta onlar ağırlıktaydı. Böyle bir portföyümüz var. Çok güzel. Katılım olarak da. Şey, e, poydatı kuranlar biz dedim kimler mesela? İstanbullular evet. mı çoğunlukla? Lisede mi tanıştılar? Nasıl bir hikayesi var onun? Nasıl kişilerden oluşur yani? Aslında 2012'de... E, benim başını çektiğim bir çekirdek kadro vardı. Hı hı. O zaman böyle bir hayal olarak, sadece bir düşünce olarak e, kurmaya girişmiştik. Daha sonra çok çeşitli insanlar e, geldi. Çok çeşitli insanlar çıktı. O zaman dediğim gibi küçük bir arkadaş ekibimiz vardı. Hı hı. Ama bu kurma süreci aramızda hep konuşuyoruz bunu. Hiç bitmiyor. Hı hı. Dolayısıyla aslında e, her zaman gelenler bir bakıma poydatı da kuruyor oluyorlar. Çünkü poydat Kurulduğu zaman biz ona kurduk dememiştik. Hı. Her zaman, her an yeniden kuruyoruz. Ben böyle görüyorum. Evet, evet böyle bir şey nasıl diyelim açıklığa sahip olmak da Poedat'ın ilkeleri arasında zaten katılımcılığa diyelim ya da sürekli evet. katılım açık olmak. Peki en başta bir e, belki genç kuşakla oluştuğunu söylemiştin Poedat ekibinin. felsefeden sosyolojiye, psikolojiden antropolojiye, mimarlıktan ekolojiye pek çok dalın iç içe geçişini temsil eder diyordun aynı zamanda. Ve bağımsız araştırmacılarla yakın kuşaktan meraklıların e, meraklıları evet. bir araya getirir. Aslında kuşaklar arası bir da kuruyor. E, kuruyor mu şimdilerde Poedat ekibi ve Poedat konferansı böyle bir bağ kuracak mı? E, neler göreceğiz konferansa? Belki bundan bahsedebiliriz. Aslında çok güzel bir noktaya değindiniz. Ben de onu vurgulamak istiyordum bu konuşmada. Hı hı. E, programa bakıldığı zaman tabii ki e, konuşmacıların yaşları, eğitimleri orada gözükmüyor ama hı hı. programa baktığımız zaman Ağırlıklı olarak üniversite öğrencileri olmakla beraber üniversiteden mezun yarı profesyonel ya da profesyonel işler yapan dediğimiz gibi genç bağımsız araştırmacılar ve bir tane de liseden konuşmacımız var. Dolayısıyla aslında lise seviyesinden doktora ve üstü seviyesinde hatta bağımsız alternatif çalışmalar yapan profesyonellere kadar çok çeşitli kuşaktan aslında insanlar var. <gülüyor> Dolayısıyla böyle bir bağ konferans ...sırasında organik olarak kurulacak. Ama biz bu bağı bir adım daha ileri götürmek için... ...ki diğer akademik konferanslardan belki bu açıdan ayrılıyoruz. Açık etkinlik dediğimiz cumartesi akşamı gerçekleşecek... ...ve cuma ve pazarda kendi aramızda toplanacağımız... ...konuşmacıları ve dinleyicileri birleştirdiğimiz alanlar... ...yaratmaya gayret gösterdik. Yani e, liseden dediğim gibi doktora ve daha sonraki e, çalışanlara kadar... ...farklı kuşakları... E, ...bu zaman aralıklarını da karşılaştırmak ve aslında birbirlerini karşı e, onları harekete geçirmeyi istedik. Hı hı. O yüzden aslında e, böyle bir amacımız da var dediğiniz gibi. Evet. Bu açık etkinlikte ne olacak belki onu biraz detaylandırabiliriz. Yani e, nerede olacak bu buluşma ve e, nasıl bir etkinlik olacak bir tartışma mı, bir konu çerçevesinde şekillenecek bir şey mi yoksa bağımsız bir buluşma olarak mı? Bütün etkinliklerin gerçekleştiği yerde, yani Studio X İstanbul'da gerçekleştireceğiz açık etkinliğinde. Evet. Açık etkinlik tamamen e, spontane ve doğal olsun diye diledik. Hı hı. O nedenle müzik, sohbet ve samimiyet ekseninde bir gece olmasını tasarlıyoruz. Yani konuşmacılar gelecek, belki dinleyiciler gelecek ve o an orada belki sabah yapılan konuşmayı, belki birbirlerini tanımak isteyen konuşmacıları ya da birbirlerini tanımak isteyen dinleyicileri orada buluşturmuş olacağız. Yani e, herhangi bir tartışma, herhangi bir tema belirlemeden, Hı -hı. E, sadece ve sadece o anın kendiliğindenliği ile o anın e, canlılığıyla bir gece olacak. Biz birbirimize sohbet edeceğiz, o insanlar sohbet edecek. Ama eş zamanlı olarak da biz açık etkinlik, açık etkinliğe farklı e, çalışmalar yapan gruplara davet etmek istiyoruz. Bu konuda. Hı -hı. Henüz çağrıları göndermedik. Şu an gönderme sürecindeyiz. Örneğin cumartesi günü bisikletli sahafla yeni etkinliğimiz olacak. Evet. Belki bisikletli sahaf da açık etkinliğe gelecek ya da hiç tanımadığımız gruplar da açık etkinlikte olacak. Ama özellikle e, Poedat gibi daha e, bağımsız, daha alternatif işler yapan kişileri ve grupları açık etkinliğe davet ediyoruz. Buradan da bunu uygulamış olayım. Evet. Bu arada yani açık etkinlik... Olana kadar, yani cumartesi akşamı 7'ye kadar, şimdi umarım yanlış saymamışımdır, 10 konuşma yapılmış olacak zaten. Cuma günü bu arada, yani yarın 4.20 geçe başlıyor. Aktif bir ütopya, etik ve sonsuza tanıklıkta. Şimdi bütün başlıkları da saymak istemiyorum. Ama şey, poedat.org'a dinleyicilerimizi yönlendirelim. Ee, öyle tahmin ediyoruz ki bir yerinden ilgilerini çek, çekecektir. Ee, tahminim bu e, en azından. Evet. Bu e, on etkinlikten sonra da iller birilerinin kafasında zaten sorular vardır. Açık etkinlik belki e, bir manada bir forumada e, dönüşebilir. E, şeylerin konuşmacıların ve katılımcıların bir araya geleceği. Bu arada cumartesi sabahı e, bir felsefe feneri söylesi yazıyor. E, bu da Ayrı tutulmuş gibi değil de belki vurgulanmış gibi gözüküyor programda. Doğru mu anladım acaba? Evet tabii ki öyle. Ee, Yalova'da Boğuzbur'un 2009 Hı. yılında eski bir deniz fenerini bir doktor ve aynı zamanda felsefe üzerine eğitim almış Levent Safalı. Orayı bir felsefe fenerine dönüştürmüş. Yani deniz fenerini hepimizin bildiği deniz fenerini belki yıllardır on yıllardır denizcilere ve gemilere... Kaynak olmuş bir, fersif, bir feneri. Feneri fenerine dönüştürmüş. Çok ilginçmiş. Ee, ben geçen Ağustos'ta, daha doğrusu önceki sene Ağustos'ta ziyaret etmiştim. Kendisi çok tatlı, ton ton, güler yüzlü birisi. <gülüyor> Ve bize de destek oluyor çalışmalar konusunda. Biz de aslında onun neler yaptığını e, kitlelerle buluşturmak için böyle bir söyleşi gerçekleştirmek istedik. Levent Bey, e, o söyleşi de neler yaptığını, e, neler planladığını, hangi zorluklarla karşılaştırdığını ve felsefe Feneri'nin geleceğini konuşacak. Evet harika. Yani bu aslında sizin bahsettiğiniz şimdi iki önemli kavram var. Boydat orga baktığımızda yani öyle düşünüyorum. Biri güvenli bölge kavramı, diğeri de yaşam okulu e, şeyi e, terimini kullanmışsınız. E, bu fena da aslında bir nevi güvenlikli bölge denilebilir. Yani işte hem yaratıcılığı manasında. Ee... Hem de evet. gerçekten farklı bir bakış açısı sunuyor olduğu için bugünlerde özellikle güvenli bölge diye bunu alandırmak biraz gündeme ters düşüyor olsa da çok ilginç. Bu iki kavramın poedat için manasını sorsak sana yani güvenli bölgeler oluşturmak ve bir yaşam okulu kurmak benim. Çünkü poedattan anladığım aslında klasik pedagojinin aksine ya da resmi eğitim yollarının dışında daha birbirine temas eden, daha yatay örgütlenen ve yatay örgütlenirken çoğalmaya devam eden bir nevi yeni bir e, eğitim sistemi önerisi olarak da belki görülebilir Poydat. Bu bağlamda güvenli bölge ve yaşam okulundan siz ne anlıyorsunuz? Kesinlikle. Ben de her zaman Poydat'ı tanımlarken dikey bir e, tanımlamadan çok yatay bir tanımlamayı kullanıyorum. Güvenli bölge aslında e, değişik kökenlerden, dillerden, biyolojik cinsiyetlerden ya da cinsel yönelimlerden ve diğer her türlü özellikten gelebilecek insanları korumak için tasarlandı. Yani özellikleri ne olsun, ne olursa olsun bir katılımcının e, bireysel özellikleri, politik düşünceleri, dünya görüşü, biçimi vesaire, biz onları aslında e, saldırılardan ve aynı zamanda dezavantajlı olma durumundan orada kurtarmaya çalışıyoruz. Yani bir, bir açıdan Özgürlükçü ve barışçıl bir ortamda insanların kendi özelliklerini rahatça yaşamasını ve bunları yaşarken de herhangi bir şekilde sadece ve sadece kendi özellikleri nedeniyle saldırıya uğramamalarına çaba gösteriyoruz. O açıdan evet. toplumsal dezavantajı olan, etkinlikte temsil edilsin ya da edilmesin insanları en azından düşünsel boyutta koymuş ve tabii ki konuşmalarda, tartışmalarda ya da aranızda bulunurken pratik olarak da Korunmuş oluyoruz. Güvenli bölgeyi katılımcılar gerçekten çok sahipleniyorlar. Örneğin bir tartışma olurken bir katılımcı yanlışlıkla ya da bilerek cinsiyetçiliğe sebep olabilecek ya da belki ırkçılığa eğilebilecek bir takım ifadeleri kullandığı zaman diğer katılımcılar onlara ya da o kişiye güvenli bölgeyi hatırlatıyor. Ve aynı şekilde o, o kişi değil de bir başkası yaparsa aynı e, durumu, aynı durumun içine düşerse diğer katılımcılar onları hatırlatıyor. Dolayısıyla aslında birbirini denetleyen ve birbirini baskıcı olmayan yöntemlerle denetleyen bir e, ilkenin cisimleşmesi demek güvenli evet. bölge. Peki... Ee, yaşam okulu örneği aslında o tabii Hı. bir metafor ama uzun vadede belki Taşra'da e, bu konuda hayallerimiz var ama Taşra'da e, çok daha alternatif eğitimler yapabileceğimiz ve merkezi bir eğitimin alına sıkışmayacağımız bir yer almak ve aslında inşa etmek istiyoruz. Ama bu çok ileride ve çok ütopik bir şey olarak görünüyor 2015 yılında. Evet, umarız umarız güzel bir yaşam okulu. İstanbul dışında bir merkezde, böyle bir merkezde mümkün olur. Evet, Aslı bu kavramlardan sonrasında bir de aklıma gelen biraz daha akademik tarafına, dair de sormak istediğim bir şey. Akademik hiyerarşiyi biraz daha yıkan ve biraz daha onun karşısında duran bir konferansmış gibi bir e, durum algılıyorum ben. Zira işte örneğin liseliler ya da üniversitelilerle doktorulların da bir araya geldiği bir yerden e, katılır mısınız buna? Yani akademik hiyerarşiyle ile ilgili bir derdiniz de var mıdır? Yoksa ne söylersiniz ya da? Evet böyle bir derdimiz var aslında. Bunu konuşmacılarla iletişirken de her zaman vurguluyoruz. Yani normalde akademik konferanslarda, sempozyumlarda, konverilerde genelde kapalı bir devre yaratılıyor. Yani e, düzenleme kurulu ya da denetleme kurulu her zaman üniversite hocalarından oluyor. Onlar üniversite hocalarını davet ediyor ve belki e, kamunun çok da anlayamayacağı bir takım terimlerle e, birkaç gün içinde ve işte yalıtılmış bir takım mekanlarda e, etkinlikler sürüyor. Biz birinci, birinci olarak mekanı yalıtmadık. Her zaman herkesin girebileceği, çıkabileceği, istediği zaman katılabileceği, istediği zaman terk edebileceği bir mekandayız ve çok merkezli bir mekandayız. Evet. İkinci olarak tabii ki bunu akademisyenler yürütmüyor. Ama bir danışma kurulumuz var. Danışma kurulu da aslında herhangi bir şekilde yönetmeyen ama biz bir bildirden emin olamadığımız zaman, bir bildiri özetinden emin olam olamadığımız zaman, bilgi ve içerik açısından danıştığımız insanlar. Yani akademiyle de bağlantıyı ama dediğim gibi yani bilginin erişilebilir ve aynı zamanda dönüşebilir bir şey olmasını dilediğimiz için hem evet. üniversite öğrencilerine ve hem de genç bağımsız araştırmacıları açtık bunu ve tabii ki biz de üniversite öğrencileriyiz bunu yöneten insanlar olarak ve üniversite öğrencilerini ben de üniversite öğrencileri anlar. O yüzden böyle bir konferansta <gülüyor> buluşmak çok değerli akademinin evet. dışında. Evet, e, biz teşekkür ediyoruz. Yani konferansın ayrıntılarına girmeyelim ee, isterim. Evet. Çünkü her biri e, şey... Ayrıntılı gözüküyor gözüme. <gülüyor> ama yarın başlayacağını hatırlatalım. Saat 4'te Stüdyo X'te Poedat 2015. Bu arada şeyi de sormadık ama e, kent keşif günleri de yapıyormuş Poedat ekibi. E, onu da buradan söylemek isterim. Bu da yani bir İstanbul Belli'yi yaratmaya yönelik işte bisikletlerin, fotoğraf makinelerinin ve haritaların kullanabileceği kent keşif günleri de düzen, düzenliyorlarmış. E, maalesef bunun üzerine şimdi gidemeyiz ama 2012'den beri faaliyetteydiniz. Şimdi çok heyecan verici bir programla organize edilmiş poydat konferansı 2015'in bir gün öncesindeyiz. ilgilileri bekleriz. poydat.org'da daha ayrıntılı bilgi, tüm ayrıntılara daha doğrusu ulaşabileceğiniz web adresi oluyor. Fırat Akova var mı eklemek istediğin? Biz teşekkür ediyoruz sana. Ben de teşekkür ediyorum. Sağ olun. Görüşmek üzere Şahane. o zaman. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Sen de.